Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın can. Orta Doğu turu yapalım birazcık diye konuşmuştuk dün. Yani Tunus'tan evet. yeni haberler var özellikle. En Dağı'nın da belki iktidardan çekilmeyi kabul ettiğine dair. Oradan Müslüman kardeşlerin durumuna Mısır'da ve Arap Baharı'nın gidişatına. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin el-kaide operasyonları var Libya'da ve çok tepki yarattı. Bir de bunlardan ve da Somali'de evet. Somali'de evet. Önce Tunus'tan başlayayım dediğin gibi. Cumartesi günü ee, önemli bir gelişme oldu. Ee, birkaç aydan beri e, Tunus İşçi Konfederasyonu ki çok önemli bir e, kuruluştur, e, Arap Devrimi'nin başlangıcında da önemli yani Tunus'ta Arap Devrim başlangıcında da e, önemli bir rol oynamıştı. E, Tunus e, İşçi Konfederasyonu ve e, üç örgüt daha e, yani e, İşveren Konfederasyonu Barolar Birliği ve Tunus İnsan Hakları Örgütü. Bunlar bir e, işçi konfederasyonun ön, öncülüğünde bir e, ulusal e, müzakere e, girişiminde bulunmuşlardı. Ve bu ulusal müzakere girişimi, ulusal anlaşma yani müzakere girişimi, daha çok anlaşma diye çevirmek lazım. Ulusal anlaşma girişimi bütün partilerin kabul edeceği bir e, yol haritasında anlaşmayı e, öngörüyordu. Neden derseniz? Geçtiğimiz 6 e, ay zarfında <gülüyor> Tunus'ta iki büyük, iki önemli e, siyasal e, cinayet işlendi bil, hatırlayacaksınız. Biri e, Ocak ayında, biri e, e, Temmuz ayında. E, iki muhalif, solcu, e, parlamenter ve önemli e, muhalefetin ön, önde gelen, insan hakları mücadelesinin önde gelen iki e, figürü e, öldürüldü. Bu, bu öldürülen kişilerin özellikle ikinci 25 Temmuz'daki cinayetin Muhammed Brahmin'in öldürülmesinin ardından enahta hükümeti hemen canileri, katilleri tanıyoruz. Biz onları izliyorduk. Zaten birinci cinayette onlar işlemişlerdi gibi bir beyanda bulundu. Ve bu beyan beklenenin tam tersine toplumda çok ciddi bir özellikle daha enahta muhalefeti, enahta muhalefet yürüten kesimde büyük bir tepki uyandırdı. Çünkü bu aynı zamanda Enahta hükümetinin doğru veya yanlış ama algı böyleydi. Bu cinayeti işleyen radikal İslamcı çevreyi koruduğu, bildiği ve koruduğu en azından üzerlerine gitmediği inancını pekiştirdi ve büyük sokak gösterileri Enahta hükümetinin istifasını isteyen büyük sokak gösterileri başladı. Enahtı hükümeti tek başına kurmadı biliyorsunuz. Evet. E, 2011 seçimleri sonrasında aslında bir koalisyon e, hem Enahtı'nın en çoğunlukta olduğu ama iki e, laik sol partinin de <gülüyor> e, dahil olduğu Cumhuriyet için e, birlik ve e, Etta partilerinin bir e, koalisyonda bulunduğu Cumhurbaşkanı'nın da bu e, Cumhuriyet e, Cumhuriyetçi Parti e, Sol Cumhuriyetçi Parti'nin e, üyesi olduğu bir e, koalisyon e, söz konusu e, bu e, koalisyon e, pardon bu, bu, bu hükümet bu e, zaman içinde özellikle bu son cinayetten sonra kurucu meclisin bir türlü anayasayı iki yıla yakın bir zamandan beri hazırlayamayan yeni anayasayı hazırlamayan kurucu meclisin içinden 40 üyenin de istifa etmesiyle protesto ederek iyice tıkanmıştı Tunus siyaseti ve dediğim gibi biraz önce bu işçi Konfederasyonu'nun girişimiyle başlayan e, ulusal anlaşma e, süreci e, Cumartesi günü bir e, biraz e, e, şey bir törenle e, çekişmeli bir törenle e, Cumartesi günü 21 siyasi partinin e, ayrı ayrı imzaladığı, aynı metni ayrı ayrı imzaladığı bir anlaşmayla şimdilik bir e, çözüm yoluna girdi. E, ne kadar e, çözüm yolu e, İstikrarlıdır, sağlamdır, onu bilmiyoruz. Çünkü içinde bir dizi koşur var. Ama Raşid Ganuşi özellikle, yani Ennahda'nın lideri Raşid Ganuşi 3 hafta zarfında hükümetin istifa etmesini ve yerini bağımsızlardan oluşacak bir hükümete seçimleri hazırlayacak ve bağımsızlardan oluşacak bir hükümete yerini bırakmasını kabul eden metni imzaladı. Bu hükümet üyelerinin anlaşmaya göre bu hükümet üyelerinin en önemli yükümlüğü seçimlerde aday olmama vaadin seçimlerde aday olmamayı kabul edecekler bu hükümet üyeleri. Böyle bir kural var anlaşmada. Ee, tabii ennahta e, partisi e, neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta e, seçim meşruiyetini e, ön plana çıkartan ve seçim meşruiyetini e, çerçevesinde ennahtanın e, iktidarda olmasının e, tartışılmaz söz konusu. E, bu, bunun tartışma konusu edilmemesi gerektiğini e, söyleyen bir kesim var. Bir tarafta da siyasal e, pragmatik veya siyasal gerçekçi e, diye tanımlanan, tanımlanan e, ve içinde Ganushin'in de yer aldığı e, diğer kesim var. O da Mısır'daki gelişmeleri de dikkate alarak bu askeri darbeyi sonra onu izleyen kanlı baskını ve e, bunları dikkate alarak e, Tunus içindeki e, ayaklanmaları ve diğer taraftan yükselen zaman zaman yükselen şeriat yanlısı Radikal İslamcı örgütlerinde Tunus suda bir Tunus alanı içinde de faaliyet göstermelerine dikkate alarak bir bir tür daha ılımlı ikküette kalmayı sadece seçimlerden birinci parti çıkmış olma meşruiyetine dayandırmayan bir ulusal anlaşma kapısını açık bırakan bir bir tavır. Şu anda Gannouchi'nin ağırlığıyla Ennahda Partisi bu anlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın birkaç tane koşulu var. Bu koşullar önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın gerçekten yürürlüğe girip girmeyeceğini belirleyecek önemde. Bir tanesi dediğim gibi hükümet iki yıldır hazırlanmakta olan anayasanın dört hafta içinde kabul edilmesi koşuluyla yerini bırakacak. Yani hükümet anayasa dört hafta içinde kabul edilmesi koşulları ortaya çıkmadıkça yerini bırakmayacak, ayrılmayacak. İki yıldır hazırlanmayan bir anayasadan bahsediyoruz. Dört haftada hemen nasıl bitecek? Evet. Ayrı... Ben Ahmet bir de şeyi soracağım. Bu Genellikle Orta Doğu'daki özellikle de Tunus'tan başlayan şeyleri toplumsal hareketlikleri senden ilk olarak öğreniyoruz. E, bu Tunus devrimiyle başlayan Arap Baharı meselesini de öyle yapmıştık. Peki e, bu en farklı bir modele de öncülük, evet. öncülük Tunus, ediyor olabilir farklı mi? Farklı bir modele öncülük ediyor. Evet, dediğin doğru. Yani Mısır ve Suriye'dekinden hatta Libya'dakinden çok farklı bir modele, model. Yani sonuçta muhalefetle iktidar müzakere masasındalar, mücadele ediyorlar, rakipler fakat düşman değiller. Birbirlerine düşman değiller. Bir, bir masa etrafında görüşüyorlar. Tabii bunu sağlayan en önemli olgulardan bir tanesi Tunus toplumunun örgütlü yapısı. Tunus toplumunda siyasal partiler dışında. E, toplumsal katmanları e, karşı karşıya yan yana hem karşı karşıya hem yan yana getiren biraz evvel saydığım kuruluşlar örneğin Düşünebiliyor musunuz? E, Tunus'un en büyük işçi konfederasyonu, Üjit, e, işveren konfederasyonu bu ilk ilk defa katılıyor işveren konfederasyonu böyle bir şey Küçük, orta ve büyük patronları e, içinde barındıran işveren konfederasyonu Üçüncü partner, üçüncü, bu, bu uh, girişimi, buna şey diyorlar, kuartet deniyor şimdi tutuz jargonunda. E, bu kuartetin uh, üçüncü elemanı Barolar Birliği. Dördüncü elemanı Türkiye'de hayal edilmesi bile mümkün değil. Tunus İnsan Hakları Derneği, şimdi örgütü. Evet. E, şimdi bu, bunu, bu dört tane örgüt, bütün partileri tek tek dolaşıp, baskı yapıp, toplumsal... E, muhalefeti bu yöne, bu baskıyı toplumsal muhalefet üzerinden de gösterip partileri bir anlaşma zeminine getirebildiler. Bu illa iyi bir şey mi? İlla bu örgütler partilere bir anlaşma empoze ediyorlar. Bu siyasetin tükenmesi mi? Belki bir cephesiyle öyle. Fakat diğer cephesiyle de toplumsal alanda siyasetin devam etmesi ve siyasetin salt siyasal partilerin tekilinde olmaması Anlamında da önemli bir e, gelişme ilginç bir model hakikaten e, Ve şu anda e, Sokak çatışmalarının Olmadığı e, Maalesef e, elbette şey Olduğu iki tane suikast e, Önemli evet. suikast oldu Ama buna karşılık e, çatış e, Rekabetin Fikri çatışmanın e, Yarışın e, Güçlü biçimde yaşandığı Gerginliklerin olduğu e, Laik çevrelerin Müslümanlaşan bir e, giderek daha fazla e, taşkın biçimde Müslümanlaşan bir Tunus'tan e, korktukları ama buna karşılık Tunuslu e, Nahda çevresinde toplanmış Müslümanların ise e, Tunus'u Müslümanlaştırma projesinden ziyade Tunus'u yönetme projesini ön plana çıkarttıkları ama beceriksizliklerinin de olduğu bir deneme yanılma yöntemiyle giden ilginç bir süreç var. Şimdi bu seçim yasasının bir an önce değişmesi ve bağımsız bir yeni seçim kurulunun oluşturulması konusunda da bu cumartesi günü anlaşıldı. Süreler verilen süreler çok sınırlı o yüzden biraz insan endişeye kapılıyor. Bunlar nasıl iki haftada örneğin. Seçim yasası ve bağımsız bir yeni seçim kurulu iki haftada oluşacak ee, bunları bilemiyoruz. Ama e, şu anda Tunus'ta e, ilginç yani diğer Arap Baharı'nı yaşamış ülkelerdekinden çok farklı Libya dahil ilginç bir e, gelişme var. E, biliyorsunuz Fas'ta tam Arap Baharı tam anlamıyla yaşanmadı sonuçta. Biraz görüyoruz. Evet. E, tepkiler, sokak hareketleri falan oldu ama Tunus'taki, Mısır'daki Suriye'deki büyük sarsıntı veya Libya'daki büyük sarsıntı olmadı o yüzden Tunus hem ilk ateşin yandığı yer olması hasebiyle hem belki en örgütlü sivil toplumun en örgütlü olduğu siyasal partilerin en canlı biçimde kaldığı geçmişle hesaplaşma açısından da çok büyük çok büyük taleplerin gelmediği o kadar ki Binali'nin döneminin bazı yöneticileri yavaş yavaş siyasete geri dönüyorlar. Bu tabi bazı çevreler için çok tepki yaratıyor ama diğer taraftan da siyasetin Sadece öcü almayla e, yürümeyeceğini sonuçta bir şekilde barışmak da gerektiğini işte davalar açılıyor bazılarından e, bazı davalarda e, beraatler oluyor bazılarına cezalandırmalar alıyor. Bu yüzden ilginç bir yumuşak daha yumuşak bir geçiş denemesi buna karşılık Mısır ise tam tersi işte tam tersi geçen e, 6 Ekim aynı gün yani şeyde e, Pardon bir gün sonra bu söylediğim anlaşma Tunus'ta 5 Ekim'de e, yapıldı. 6 Ekim'de ise yani 1970'te Mısır-İsrail savaşının, Kipur savaşı ki Mısır'ın İsrail'e karşı yegane kısmi askeri başarı kazandığı savaştır. Bunun 40. yıl dönümü Mısır'da çok büyük bir milli e, bayramdır. Yıl dönümü. 40. yıl dönümüydü e, 6 Ekim günü. Biliyorsunuz ilk defa e, General Sisi... E, Kendisi Cumhurbaşkanı değil ama fiilen <gülüyor> başkan e, diyebiliriz. Milli Savunma Bakanı ve junta Başkanı. E, tahrir meydanında bu töreni kutladı, bu, bu kutlamayı yapıldı. E, resmi kutlama yapıldı. Tabii e, darbe rejimini destekleyen Mısırlılar kitlesel olarak oradaydılar. Bunu protesto eden ve tahrir meydanına biz de gelmek ve bu, bu Mısır'ın ortak yıldönümüdür, Biz de burada bulunmak istiyoruz diyen Müslüman kardeşlerin harekete geçirdiği, yönettiği bir girişim var. O da darbeye karşı ittifak girişimi. Bunun çağrısıyla tahrir meydanına gitmek isteyen kesimle ordu ve polis karşı karşıya geldi yeniden. En az 50 kişi e, öldü. Efendim? En az ölü, 53 kişi öldü Ve yüzlerce kişi, kişi evet. yaralandı 46'sı e, Mısır şeyde, e, Kahire'de 6-7 e, kişi de Kahire dışındaki çatışmalarda 53 kişi öldü e, Ve bu sefer yava, e, Artık doğrudan Mısır ordusuna yönelik Saldırılar e, başladı Bu önemli bir gelişme Doğrudan Mısır ordusuna yönelik evet. Saldırılar bugüne kadar yoktu e, Ve Yani e, en az 9 kişinin ölmüş orada da ya yani askeri noktalara da saldırıp evet. polise ve askere en az 9 kişinin öldüğü durumu var. Sisi de darbe yapmasaydık iç savaş çıkar diye bir açıklama yapmış ki o da doğrusu. Aynen o yani me meydanda Sisi konuşurken hiç bu biraz da birkaç kilometre ötede yaşananlardan hiç hiç ama bahsetmeyip ima bile etmeyip onları yok hükmünde sayarak Darbe, dediğin gibi darbe yapmasaydık iç savaş olacaktı Diyor, İç savaşın tam, ortası tam buna ortasındalar, ortasındalar Ve meydandan da Sisi'nin başkan olması Cumhurbaşkanı olması için Sloganlar atılıyordu bu arada 3 evet. evet. milyonda imza toplanıyormuş 3 milyonda imza toplanıyormuş Evet e, Mısır'daki durum e, gerçekten artık bir e, yani normal e, beklediğimiz mecrasına açık biçimde girmiş durumda yani bir askeri darbe ve aslında fiilen askeri yönetim var e, asker yani Mısır ordusunun e, doğrudan olmasa bile neredeyse artık doğrudan diyebileceğimiz bir e, yönetimi var ve bu e, nasıl evrilecek e, çok iyi bilmiyoruz ama büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde veya aylarda. E, muhalefet artık toplumsal muhalefet e, kısmen e, Mısır ordusuna karşı da e, harekete geçecek. Bu arada e, Mısır'da bir üçüncü yol arayışına girmek isteyen bir çevre var. Yani hem Mısır ordusuna karşı hem İhvan'a karşı e, benzer aynı oranda karşı çıkan İhvan'ın Müslüman kardeşlerin <gülüyor> politikalarını da aynı biçimde eleştiren ama Mısır ordusunun müdahalesini de bütünüyle karşı çıkan bir üçüncü yol arayışı var. Ama bu üçüncü yol arayışı herhalde biraz daha çok marjinal kalmaya devam edecek en azından okuduğum bir röportajda şunu diyorlardı hiç olmazsa tarih yazıldığında Mısır e, halkının bütünüyle ya askerlerin ya da Müslüman kardeşlerin yanında değil e, bunun dışında bir üçüncü noktada bulunduğunu en azından bir kısmının bulunduğunu tarih yazar bize Mısır'ın e, tarihte e, onurunu kurtarırız diye bir biraz e, yoksula avunması diyebileceğimiz e, e, girişler çıkışları vardı Libya'ya gelir, yani Mısır'da durum hakikaten çok kötü gidiyor. Libya'ya gelirsek, Libya'da da aslında durum hiç parlak değil. Ve bu sefer Libya, Libya'da çok ciddi bir iktidar boşluğu var aslında. Yani, yani bu askeri müdahalenin yarattığı... Kaos var, e, evet. Kaos var, büyük bir kaos var. Ve bu kaostan yararlanarak da Libya hükümetinin iddiasına göre kendilerine haber verilmeden... Amerikalıların ima ettiklerine göre haber önceden haber vererek Amerika bir uluslararası askeri operasyonu yaptı, çift operasyon yaptı. Libya'dakinde 1998'de Nairobi ve Dar es Salaam'daki Amerika Birleşik Devletleri elçiliklerine yapılan ve 300'e yakın kişinin öldüğü, binlerden fazla kişinin yaralandığı çifte suikastin sorumlusu olarak e, Amerikan mahkemelerinde hakkında daha o zamandan beri 98'den beri dava açılmış olan e, asıl adı Nezih Abdülhamid el olan şey adı ise kod adı ise Ebu Abbas veya Ebu Anas pardon Ebu Anas el olan e, kişiyi Libya kökenli <gülüyor> Libya'lı e, kişiyi e, bir operasyonla evinden, e, Trablus'taki evinin kapısından e, Amerika e, ordusunun e, özel birlikleri kaçırdılar. Resmen gelip alıp kaçırdılar. Evet, şimdi bir gemide tutuyorlarmış, askeri gemide, evet. San Antonio diye bir gemide. Şimdi bu, bunu neye dayanarak kaçırdılar derseniz, bu meşhur 18 Eylül veyahut Somali'deki Biraz başarısız olduğu anlaşılan hatta tamamen başarısız olduğu anlaşılan ŞABAP örgütüne karşı yapılan müdahaleyle aynı şekilde. Şimdi Amerikan askeri birlikleri veya güvenlik birlikleri artık askeri mi sivil mi bilmiyoruz ama askeri herhalde Amerika toprakları dışında savaş halinde olmadıkları ülkelerde nasıl bu operasyonları yapıyorlar ve neye dayanarak bunun hukuki olduğunu savunuyorlar derseniz bu 11 Eylül saldırısının 11 Eylül 2001 saldırısından yani bu ikiz Kuleleri yapılan saldırının hemen 7 gün bir hafta sonrasında kongrenin çıkardığı ünlü silahlı kuvvet kullanımı izni tanıyan yasayla ilgili. Bu e, Authorization of Use Military Force başlıklı bu ünlü evet. yasa savaş hukukuna uygun olarak şöyle bir e, imkan sağlıyor. 11 Eylül, aşağı yukarı yasanın e, kelimeleriyle yasada yer alan terimler Türkçeleştirerek e, veriyorum. 11 Eylül saldırılarını planlamış, bunlara izin vermiş, gerçekleştirmiş veya yardım etmiş tüm ulus, kuruluş ve kişilerle veya bu kişi ve kuruluşları barındıranlara karşı ve bu ulusların kuruluşların ve kişilerin ABD'de ABD'ye karşı uluslararası e, terörün gelecek eylemlerini önlemek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gerekli ve uygun bütün gücü kullanma yetkisini verir. Verir. Bu tam bir e, sınırsız bir savaş hukuku. O kadar ki e, savaş e, hakkı. Savaş e, hukuku değil aslında savaş e, hakkı yanlış söylüyorsun. Savaş e, hakkı. Demokrat Parti Kaliforniya Milletvekili Barbara Lee geçen Haziran ayında Obama'nın da biraz desteklediği kapalı biçimde birkaç yıl önce desteklemişti böyle bir girişimi. Geçen Haziran ayında bu yasanın yürürlükten kalkması için öneri verdi. Yasa önerisi verdi. Başkana şöyle bir gerekçesi var. Başkana istediği yerde ve istediği zaman savaş açma yetkisi veren bir açık çektir bu yasa diyor. Eee Obama'da Eylül ortasındaki Birleşmiş Milletler konuşmasında ABD'nin dünyanın jandarması olma misyonu yoktur dedi. Ama bu yasa zaten tamamen jandarmalık. Hem de yasalışı dışı jandarmalık bir misyonu aynı, evet. aynı zamanda. Ve bugün Libya'da Somali'de yapılanlar da aslında jandarmalık misyonu devam etmesi bu bakımdan. Obama'nın tavrı gerçekten sorunlu. Son olarak Suriye ile ilgili bir dakikalık bir zamanımız var mı? Evet lütfen doldu galiba isterseniz sonra devam edelim ası isterseniz. Peki o zaman şey yapalım bizden sonra bir programda olacağını düşünebiliriz. Biraz geç girdik gerçi aslında ama Peki çok teşekkür ederiz bu Orta Doğu konusunda. Esas şeyi senden alıyoruz hep. <gülüyor> evet, Suriye konusunu e, gelecek haftada e, alabiliriz. Onu e, Önemli bir gelişmeler var yalnız. E, onu e, Türkiye'de yani Tayyip Erdoğan da e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın söylediklerine inanmıyorum gibi laflar etti. E, çok acayip, evet o da yani. E, evet, ama <gülüyor> hakikaten Suriye'de ilginç gelişmeler var. E, bunu daha sonra ilerleyelim. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yorumlar.